Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 9. bölümünden merhaba. Hayatın renklerinde eşcinselliği konuşmaya devam ediyoruz ve bu hafta tartışmalarımızı iş hayatından, medyadan, hukuktan uzaklaştırıp üniversitelere çeviriyoruz. Üniversite denince aklımıza her türlü fikrin, özelliğin, düşünce ve inancın özgürce tartışılabileceği, hoşgörünün yüksek olduğu, toplumun genelini oranına daha önyargısız bir ortam geliyor. Peki bu gerçekten eşcinseller için de böyle mi? Üniversitelerimizdeki ön yargısızlığın ve toleransın kırmızı çizgileri var mı? Gerçekten öğretmen ve öğrenciler objektif, akademik ve ön yargısız değerlendirmeleri açıklar mı? Sevgili dinleyiciler, Hayatın eklerinde Üniversitede Eşcinseller konulu 9. bölümün stüdyo konukları, Kaos Geliye Gönüllülerinden ODTİ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi Onur Poyraz, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Dr. Aksu Bora ve uzman psikolog Ozan Ser Uğurlu. Sesli Köşede ise gazete o Yaşın Başaran Hayatın Renkleri için hazırladığı yazısını kendi sesinden bizlerle paylaşacak. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri programında bu haftaki konumuz üniversitelerde eşcinsellik. Türkiye'de üniversitelerde eşcinsel olmak nasıl bir şey, eğitim kültür seviyesi yüksek ortamları olan üniversitelerde eşcinsellerin durumu nasıl, daha mı rahat, daha mı kolay, eşcinselliğe bakış üniversite ortamında nasıl bu konuları öğrenmek için konuğumuzsa Onur Poyraz. Hoş geldin Onur. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buraya geldiğim bizimle bunları paylaşacaksın. Ee, üniversitede kaosgeylerinin standlarında duruyorsun. Tüm bunlar e, senin üniversitedeki hayatına, e, sosyal hayatına bir etkisi oluyor mu tüm bunların? Ee, çevrendekiler senin eşitselliğini biliyorlar mı, kabulleniyorlar mı? Sen bunu isminle birlikte açıklarken hiç çekinmiyor musun? Aslında çok geniş bir soru. ...açıldıktan sonra gerçekten hem olumlu hem olumsuz şeyleri aynı anda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendiniz için olumlu şeyler yaşamaya başlarken etrafınızı belki kaybetmeye başlıyorsunuz... ...belki olumsuz şeyleri göğüs germeye başlıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Ben açıkçası yaptığım bu şeyleri kendim için faydalı buluyorum. Olumsuz şeylerle karşılaşıyorum ama kendimi daha güçlendiğini hissediyorum. Peki çevreden gelen tepkiler nasıl oldu? Aslında hani toplumdan beklenebilecek her türlü tepki üniversite ortamında da var. Tabii ki elbette biraz daha toleranslı. Ee, özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi biraz daha bu konuda hani insanlar daha açık görüşlü. Ama e, yine o toplumdan beklediğiniz tepkiler yine size geliyor. Ee, olumsuz tepkiler çok yaşadım yani benim hiç konuşmayan arkadaşlarım oldu veya bu konuyu bir daha hiç açmak istemeyen arkadaşlarım oldu veya benim yanında konuşma diyen arkadaşlarım oldu yani peki genelde tepkiler erkeklerden mi daha sert geliyor yoksa kadınlardan mı daha sert kesinlikle tepkiler? erkeklerden daha fazla geliyor yani bunu aslında anlayabiliyorum artık fazlasıyla ee, erkeklerden çok fazla. Peki yine ben baştaki soruma dönecek olursam, üniversite ortamı gerçekten biraz daha rahat mı? Topluma sen çok benzediğini söyledin gerçi ama yine de toplumun bir alt kümesi olarak ele aldığımız zaman üniversite ortamında birazcık daha rahat olunabildiğini söyleyebiliyor muyuz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani burada bazı şeyleri yapmak daha kolay. Toplum içerisinde yapamayacağımız pek çok şeyi üniversite ortamında sadece eşcinseller konusunda değil, açıklamak istediğiniz düşüncelerinizi veya yapmak istediğiniz şeyleri daha rahat yapabiliyorsunuz. Peki üniversite hayatı aslında çok fazla bölümden oluşuyor. Bunun bir sosyal yanı var, akademik yönü var. Aynı zamanda sosyal yönünün içinde de birçok farklı alan var. İşte arkadaşlarına kantinde oturduğun alan ayrı bir şey, gittiğin konserler ayrı bir şey. Tüm hayatını değerleyip topladığın zaman üniversitede en çok hangi alanlarda zorlandığını söyleyebilirsin? Sosyal alanlar kesinlikle. Çünkü büyük bir süre kendimi saklamak zorunda kaldım ve bunun sebepten dolayı gerçekten bir süre... Çok büyük yalnızlık yaşadım. Eşcinsellerin kesinlikle katılması gerektiği alanlar olarak düşünüyorum çünkü gerçekten büyük bir yalnızlık ve dışlanmışlık hissediyor eşcinseller ve kendini sosyal alana alana vermiyorlar. Ben de aynı şeyi yaşadım ve gerçekten işte kafeteryada otururken veya herhangi bir spor programına gitmek istediğimde. Çok zorlandım. Hani bunun aslında cinsellikle hiçbir ilişkisi yok ama işte o baskı yüzünden her yerde hissediyorsunuz bunu. Özellikle sosyal alanda yani ders çalışırken akademik hayatta kesinlikle çok fazla bir sorun yok. Hayatın Renkleri Yine bir ot dili var hayatın renklerinde. Uzman psikolog Ozen Ser Uğurlu. Uğur cinsel yönelimleri açıklama konusunda üniversitelerde ne ölçüde özgür ve ne derece cesur olunabildiğini sorduk. Üniversite ortamları her ne kadar insanların daha özgürce yaşayabildikleri bir ortam olsa da, kendi çalışma yaptığımız zamanlardan da biliyorum kolay bir şey değil. Tabii bir grup oluşturulursa, eşcinseller bir grup haline gelirlerse, ...bir dayanışma örgütü kurarlarsa üniversite içerisinde ki bunların örnekleri var... ...o zaman çok rahatlıkla o grupla birlikte kimliklerini dışarıya vurabiliyorlar. Ama e, yine de bu zor, o kadar kolay bir şey değil. Yani en e, özgürlükçü üniversitelerde bile şu an bizim ülkemizde ki dünyada da bu iş böyledir mutlaka... ...kolayına izin vermez toplum. Çünkü eşcinselleri grubun dışından görüyor e, insanlar... Çünkü biliyorsunuz yaygın olan heteroseksüellik ve onun yaygın olduğu için normal olduğu düşünüldüğünden heteroseksüelliğin dışındakiler anormal kabul ediliyor. Peki öğrenciler arasında yaşanan bu tür bir ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kimlere ne görevler düşüyor, nasıl çalışmalar yapılabilir? Uzman psikolog Ozansar Uğurlu cevaplıyor. Biz bununla ilgili 2000'li yıllarda çalışma yaptığımızda üniversitede çalışmalardan birinde bir eşcinsel kadını bir grup öğrenciyle tanıştırdık ve bu öğrencilerin tamamı heteroseksüeldi. Bu öğrencilerin 45 dakikalık bir sohbet esnasında o eşcinsel bayanla birlikte bir iletişim kurdular. Bir etkileşim gerçekleşti. Onların sordukları sorulara cevap verdi bu hanımefendi. Yani bu şekilde bir etkileşim insanların tutumlarını bir miktar olumluya döndürdü. Yani ayrımcılığı çok az da olsa ortadan kaldırdı. Dünya üzerinde de insanların tutumları böyle değiştirilir sosyal psikolojik açıdan bir bilgilendirme süreci yaparsınız. Anlatırsınız kendinizi. Tabii ki e, bu noktada biraz da heteroseksüellere onlarla ilgili de bir şeyler söylemek lazım. Karşılarındaki kişilerin insan olduğunu ve sadece bir takım farklılıkları olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Ama tabii bu biraz da kişilerin değer yargılarıyla da ilgili. Yani siz farklı olan insanları toplum tarafından düşünüyorsanız ve onların sizin değerlerinize aykırı şeyler yaptığını düşünüyorsanız bu bir ayrımcılığın da ötesine geçip bu bir düşmanlık haline geliyor ve biliyorsunuz yani eşcinsellere karşı şiddette zaten çok yaygın bir şey. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için grubun üyelerinin tamamının bu iş üzerinde hemfikir olması gerekiyor. Her iki tarafın da kendilerini çok rahatlıkla anlatması, paylaşması lazım. Hayatın Renkleri Tan da bu sebeple diyerek Kaos G.L. üniversitelerdeki öğrencilere ulaşabilmeyi ve onlarla birebir iletişime geçerek yaygın homofobiyi kırmaya çalışıyor. Hemen hemen tüm üniversitelerde tanıtım standı açan Kaos G.L.'nin OTTÜ standlarından sorumlu Onur Poyraz'a aldıkları tepkileri, standlarda edindikleri izlenimleri ve söz konusu tanıtım standlarının hedef kitlesini sorduk. Daha çok heteroseksüallere yönelik. Daha doğrusu herkese yönelik ama homofobik olanlara daha çok yönelik diyebiliriz. Peki sen kaç gün durdun bu seneki standlarda? Ee, şenlikler boyunca olabildiğince durmaya çalıştım. İlk iki gün tam gün durdum ve güzel geçti aslında beklediğimden daha iyi geçti. Beklediğinden daha iyi. Çünkü e, homofobi karşıtı bir girişim olarak açılıyor bu standlar ve benim en çok merak ettiğim şey de standa gelenlerin verdikleri tepkiler. Genelde ne tip tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Her tür tepki geldi aslında ama genelde beklediğimden daha olumlu tepkiler geldi. Böyle bıyık altından gülümseyip geçenler oldu ya da böyle uzaktan uzaktan geçenler oldu ya da işte okuyup da bu ne ya falan diyenler oldu mesela ya da Böyle önünden geçerken süper süper deyip geçenler oldu yani çok çeşitli tepkiler aldık ee, sadece bir olumsuz tepki aldık bir kişiden bir bayandan orta yaşlı bir bayandan gelip bize otluyu da bozacaksınız değil mi diye bir tepki gösterdi ve hani için burada böyle şeyler yapıyorsunuz çocukların aklına için böyle şeyler sokuyorsunuz gibi şeyler söyledi böyle bir şey yaşadık en e, ileri olarak. Galiba evet. bir de alttan alta hani herkesi dönüştürmeye değiştirmeye çalışıyor bu standlar gibi aklından geçenler <gülüyor> olabiliyor sanıyorum. Evet evet yani sanki böyle bir değişim olabilecekmiş gibi cinsel yönelim bir standa uğramakla değişebilecekmiş gibi değişik ön yargılar var tabii. Peki onun dışında gayet olumlu geçtiğini söyleyebilirsin sanıyorum değil mi üniversitede? Gerçekten standı. çok olumlu geçti yani çok ilgilenen insanlar oldu. Olumsuz olanlar pek standa yaklaşmak istemedim. Yani homofobik diye tanımlayabileceğiniz kitle yine aslında bir nevi istan'dan uzak durdu. Evet, evet. Biz bunu gerçekten belirledik ve aslında bundan sonra ne yapabiliriz? Hani onların ilgisini nasıl çekebiliriz? ...diye düşünmeye başladık açıkçası. Peki, Mayıs ayında gerçekleşen ikinci homofobi karşıtı buluşma çerçevesinde birçok şey yapılıyor üniversitelerde. Evet. Bunları toplu olarak değerlendirecek olursan nereden nereye ulaşıldı, eksikler neler, ulaşılması gereken kimseler, kimler? Şimdi açıkçası biz dernek olarak, ben aynı zamanda Kaos ile de gönüllü olarak çalışıyorum. Böyle bir şeyin şu anda isminin bile konulmuş olmasını çok iyi bir aşama olarak değerlendiriyoruz. Yani üniversitelerde katılımcılar çok fazla olmasa bile şu anda bizim Yaptığımız etkinliklerde katılımcı sayısı fazla değil. Ama böyle bir şeyin adının olması, böyle bir şeyi resmi olarak okula etkinlik olarak kabul ettirmiş olmamız bile bence büyük bir ilerleme. Peki üniversiteler içerisindeki eşcinsel örgütlenmelerinde durum nedir? Nasıl başladı? Bunun kısa bir e, özetini verebilir misin bize? Aslında Legato e, diye bir örgütlenme yine ODTÜ'den değil mi Otü'den, Legato? ODTÜ'den evet ODTÜ'den başlayarak tüm ülkeye yayılan ama şu anda ne yazık ki çok bu anlamda çok iyi şeyler yapamayan bir topluluk halinde. Yani şu an sadece internet üzerinden yürüyor Legato. Şu an üniversitelerde Bilgi Üniversitesi'nin kurduğu bu yeni topluluk dışında. Evet o bayağı bir sorunlu sanıyorum o topluluk değil mi? Evet velilerden çok fazla şikayet geldi. Üniversitede okuyanların çoğunun 18 yaş üzeri ve reşit olması ve kendi kararlarını verebilecek durumda olmalarına rağmen hala velileri onları korumacı bir tutuma girdi ve hani okula sürekli şikayette bulunuyorlar. Ama okul yönetimi bu konuda e, olumlu davranıyor. Yani e, kulübün kalmasına izin verilecek evet, son evet, aşama o şekilde ihtimal. gözüküyor. Onun dışında diğer üniversitelerde var mı? Diğer üniversitelerde hayır. Herhangi bir aktivite yok. Hani sivil topluma benzer bir topluluk yok. Hani kendi aralarında tabii ki buluşuyorlardır. Bu okulda da var. Kendi aralarında insanlar buluşuyorlar, yemeğe çıkıyorlar vesaire ama Görünürlüğü artırabilecek bir çalışma yok açıkçası. Hayatın renkleri Hayatın renkleri programında üniversitede eşcinselleri tartışmaya devam ediyoruz ve şimdiki konumuz Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Doktor Aksibora. hoş geldiniz. Merhaba. Size hemen şunu sormak istiyoruz. Üniversitede eşcinselliği biz aslında hep programda şu ana kadar üniversitede okuyan öğrenciler boyutuyla değerlendirdik. O boyutta konuştuk. Ama üniversite hayatının bir diğer parçası da akademisyenler. Türkiye özelinde bakacak olursak, Türkiye'de akademisyenler arasında eşcinsel olan bireyler bunu gerçekten yaşayabiliyorlar mı? Açıklama imkanı bulabiliyorlar mı? Hiç böyle bir örnek var mı hayatımızda eşcinselliğini açıklayan bir akademisyen gibi? Var ama onlar için hayat çok kolay olmuyor. Yani üniversiteler genellikle düşünülenden farklı olarak muhafazakar yerler. Ve eşcinsel bireyler var akademisyenler arasında da. Açıklamış kendisinin eşcinsel olduğunu açıklamış olanlar da var. Ama hayatları epeyce zorlaşıyor onların. Yani i̇dari açıdan bir şeyle karşılaştıklarını sanmıyorum. En azından ben tanık olmadım böyle bir şeye. Ama gündelik yaşamda işte bilirsiniz homofobi nerelerde çıkar. İşte şakalar, fıkralar onlarla ilgili bir takım dedikodular vesaire bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ve kolay bir şey değil bu. Özellikle öğretmen, öğrenci otoritesini sağlamada belki o şakalar ya da o uh, argoya kaçan evet. üslup belki çok sıkıntı yaratıyor olabilir. Öğrencilerden değil de daha çok meslektaşlarla ilgili bir sorun. Bu ben Hı. Yani tanıdığım tekil örnekleri düşünerek bunu söyleyebilirim. Öğrencilerle fazla bir sorun olmuyor. Yani orada öğrenci-öğretmen ilişkisi başka bir mesafe koyuyor. Çünkü hatta bazen tam tersine daha iyi ilişkiler kurabiliyorlar. Ama meslektaşlarıyla sorun oluyor. Yani üniversitede epeyce erkek bir yer. Ve özellikle er erkek eşcinseller açısından. Hani lezbiyenliğin açıklamış benim tanıdığım yok akademide. O nasıl olurdu öyle bir şey bilmiyorum ama erkek eşcinsel var. Ve onlar için hayat kolay değil. Üniversitenin belki bu maskülen kimliğinin içinde en feminen kalan yer herhalde kadın çalışmaları olsa gerek. Evet. Peki kadın çalışmalarının içerisinde eşcinsel çalışmaları ayrılan yer nasıl Türkiye'de? Henüz çok az. Henüz çok az maalesef. Bir de hani Türkiye'de özellikle bu queer teoriyle bize açılan kadın çalışmalarında çok büyük bir ufuk var yeni bir alan var onunla uğraşan çok sayıda insan yok İstanbul'da bir, birkaç üniversitede var benim bildiğim çalışan Ankara'da henüz yok. Ama tezler var, başlamış tezler var. Hatta bitmiş tezler var bu alanda yapılmış. Özellikle hani kimlik çalışmaları, kültürel çalışmalar ve kimlikle ilgili çalışmalarda var. Ben tabii daha çok kendi çalıştığım Ankara Üniversitesi'nin kadın çalışmalarını biliyorum. E derslerin içinde yer veriyoruz. Mesela ben işte kültürün cinsiyeti diye bir ders verdim yıllarca. Onun içinde hani kültürün içinde eşcinsel kimliği nerede? oturur böyle bir şey anlattım tartıştık bunu öğrencilerle yüksek lisansta ee, başka yüksek lisans derslerinde bizim programda mesela dille ilgili edebiyatla ilgili program şeylerde derslerde var ama hani ayrı bir eşcinsel çalışmaları ya da queer teori üzerine ders yok peki böyle bir ayrı alana ihtiyaç var mı yoksa kadın çalışmalarının hmm. içerisinde eşcinsellik akademik anlamda oturuyor mu burada hmm. çalışılabilir mi Bundan çok emin değilim doğrusu ama aynı soruyu bana kadın çalışmaları ile ilgili kadın meselesi ile ilgili sorduğunuz zaman da çok emin değilim derdim. Orada ikili bir şey var. Ya bir yandan özgür bir alan ve uğraşmanız gerekir, kendi kavramlarını üretmeniz gerekir. Böyle bir şey var ama diğer yandan da bunu yaptığınızda kendinizi diğer Akademik alanlardan ayırmış oluyorsunuz. Ve bu hep sizin aleyhinize eşliyor. Bir tür dolaşma sorunu oluyor. Ha Kadın çalışmaları evet orada güzel. Kendi bahçelerinde ikinci sınıf bir işi olarak bunu yapsınlar. E güzel eşcinseller de onlarla ilgili bir şey. Onlara uğraşsınlar. Ama hani sosyoloji gibi mesela temel bir disiplin var. Sosyolojinin içinde eşcinsellik meselesini eğer görmüyorsanız siz... ...çok ciddi bir eksiklik var demektir. Ve bunu kadın çalışmalarına attığınız zaman... Hem işinizi yapmış oluyorsunuz ama hem de çok temel bir şeyi de atlamış oluyorsunuz. Aslında Risk ben yani. de onu sormak istiyordum. Daha net olarak ayıracak olursak sosyolojinin bir parçası mı? Hem kadın çalışmaları için soruyorum hem de eşcinsellik eşcinsel çalışmalar için. Ee, sosyolojiye mi daha ait, psikolojiye mi daha hmm. ait yoksa bu bilinemediği için mi böyle bir ara <gülüyor> disiplinler arası oluşma <gülüyor> ihtiyaç duyuluyor? Çok hain bir soru oldu bu bence. <gülüyor> <gülüyor> e, Disiplinler arası olması gerekir. Çünkü aslında zaten sosyal bilimlerde dünyada gidişat da o yönde. Hani bu disiplinlerin varlığını koruması önemli ama aynı zamanda birbirleriyle ilişkilenmeleri de önemli. İşte bir sorun çerçevesinde baktığınız zaman... Tek bir yerden yani psikolojiden ya da sosyolojiden ya da antropolojiden anlamanız mümkün değil. Hepsiyle birlikte anlayabilirsiniz ancak. Akademinin de ufkunu açacak, sosyal bilimlerin ufkunu açacak yeni alanlar bu interdisipliner alanlar, kültürel çalışmalar da öyledir. Yani bir sürü yerden beslenir dolayısıyla yeni bir şey ortaya koyma şansı çok daha yüksektir. Belki de aslında zamanla daha geniş bir sosyal bilimler perspektifinden tabii, konuya tabii, eğileceğiz. Tabii. Ve belki de o zaman daha net cevaplar bulabileceğiz. Ve dünyada iyi üniversitelerde artık bunu yapıyorlar. Yani disiplinler arasındaki o sınırları esnetiyorlar en azından. Geçişliliği kolaylaştırıyorlar. Hani sosyolojide okuyorsunuz ama antropolojiden de ders alıyorsunuz filan. Bunlar çok ufuk açıcı şeyler. Hayatın Renkleri Aynı soruyu eşcinsellik akademik alanda hangi disiplinin altında inceleniyor sorusunu bu kez de uzman psikolog Ozan Ser Uğurlu'ya soruyoruz. biraz karmaşık bir konu. Eşcinsellik çok uzun yıllardır, şu anda değil ama uzun yıllar boyunca psikiyatri tarafından bir ruhsal hastalık olarak tanımlandı. Bir hastalık kitabı vardır psikiyatristlerin. Aynı zamanda da doktorlar tarafından el alındığı için fiziksel bir olgu olarak düşünüldü. Eşcinsellik bir hastalık, bir rahatsızlıkmış gibi tanımlandı. Tıp bu alanda çok çalıştı ama asıl çalışılan konu psikoloji sosyolojidir tabii ki. Çünkü bir birey olarak bu süreç nasıl gelişir? Bir insan eşcinsel olduğuna ne zaman karar verir? Bunu diğerlerine nasıl anlatır? Anlattığı zaman grubun içerisinde ne gibi sorunlar yaşar? Bunlar hep sosyal psikolojinin konuları. Aynı zamanda bireysel bir süreç olduğu için bu tamamen klinik psikolojinin konusu. Ha, toplumun içerisinde gerçekleşen bir olgu olduğu için de sosyal sosyolojinin konusu. Ama e, yani dünyada daha çok sosyal psikologlar ve klinik psikologlar bu iş üzerine çalışıyorlar. Yani psikolojinin alanı olarak tanımlayabiliriz. Yüksek lisans ya da doktora söz konusu olduğunda, akademik çalışma öğrencinin tek başına gerçekleştirdiği bir ödevden farklı olarak, danışmanlar, hocalar ve enstitünün kolektif olarak işbirliği içinde hareket etmesi gereken bir alan oluşturuyor. Bu sebeple eşcinsellik konusunu akademik anlamda yüksek lisans ya da doktora konusu olarak seçmek isteyen bir öğrencinin bu konuda gerekli akademik desteği de alması gerekiyor. Peki acaba eşcinsellikle ilgili akademik çalışma yapmak isteyen yüksek lisans ya da doktor öğrencileri söz konusu desteği görebiliyorlar mı? Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Doktor Aksı hayatın renkleri için cevaplıyor. Kadın çalışmalarında evet yani pek çok örneği de var zaten bunun destek görebiliyor. Orada sadece şöyle bir sorun var. Hani Bu alanda daha önce çalışmış hoca olmadığı için hani biz de yeni öğreniyoruz. Öğrenciyle birlikte öğreniyoruz ama sadece eşcinsellik konusu değil cinsellik genel olarak çalışılmış bir şey değil. Yani tabu olduğu için ya da akademik bir alan olarak görülmediği için sadece tıbbın alanıymış gibi sanki görüldüğü için. Böyle sorunlar var ama işte bunlar için biraz çalışmamız lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var. boraya, Hayatı Renkleri programına yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayatın Renkleri Eşcinsellik konusunda akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan sonra şimdi yeniden üniversitedeki eşcinsellerin sorunlarına dönüyoruz. Ve uzman psikolog Ozanser Uğurlu'ya yurtta kalan ve öğrencilik yapan eşcinsel bireylerin yaşadıkları sorunlara ilişkin şahit olduğu vakalar olup olmadığını soruyoruz. Hayatın renklerinde söz yeniden Ozanser Uğurlu'da. Bundan birkaç yıl önce böyle bir durum e, Ortiz'de yurtlarda cereyan etti. Ve ciddi anlamda yurtta kalan kız öğrencilerin yurduğunda gerçekleşiyordu bu olay Çok ciddi bir panik oldu İnanılmaz bir provokasyon oldu Tabi e, öğrenciler e, bu eşcinsel çiftin bir tehdit oluşturduğunu söyleyip Yurttan uzaklaştırılması gerektiğini söylediler e, Burada uzlaşıcı tavır e, yetkililer tarafından kurulması gereken bir tavırdı Ama sanırım onlar da böyle bir tavır yerine tamamen sorunu ortadan kazıyarak e, çözmeye gittiler. Aslında yaşanan olay e, tamamen bir ilk ilk deneyimle alakalı bir şey. Yani ilk defa yurtlarda böyle bir olay oldu. Bu kadar çok büyük bir şekilde ortaya döküldü. E, konuşulabilirdi, tartışılabilirdi. E, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani insanlara öcü gibi yaklaşmamak lazım. Ciddi anlamda o eşcinsel arkadaşlarında sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Hatta bir tanesiyle de konuştum yani. Yaşadığı olayların sıkıntıları bana kendisi birinci ağızdan anlattı. Aslında ciddi bir tehdit olmadığını ortada. Tamamen e, ne, bir zamanlar nasıl Amerika'da zencilere davranılıyorsa e, ya da bizim ülkemizde bir zamanlar farklı siyasi görüşten insanlar birbirlerine nasıl davranıyorlarsa ODTÜ'deki yurtlardaki bu olay da öyle. O ortamı düzeltmesi gereken etkiler olmalıydı ama onlar da yangına körükle gidince e, insanlar yurttan atıldılar. E, zor durumda kaldılar büyük ihtimalle ve Heteroseksüeller zaferlerini ilan etti. Yani gereksiz bir uzlaşma ortamı kurulmadı. Onun yerine gereksiz bir gerginlik yaratıldı. Yaşadığımız kültürde kız ve erkek yurtları ayrı. Burada amaçlanan örf ve adetlere saygı duymak olabildiği kadar çoğu zaman ailelerin yurtlarda kalan öğrenciler arasında oluşabilecek potansiyel bir cinsel yakınlaşmayı önleme isteği olarak karşımıza çıkıyor. Peki söz konusu tablo içinde eşcinsel öğrencilerin aynı yurtlarda kalmasına izin verilmemesi nasıl değerlendirilebilir? Tabii bu çok karmaşık bir süreç. Yani Türkiye'deki kadın erkek ayrımcılığına da bakarak biraz cevaplamak lazım. Ben futbol takımlarında çalışan bir psikologum. Yurt dışına gittiğimizde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir yüzme havuzunda kız ve erkek öğrenciler, çok küçük yaşlarda eğitim alan kız ve erkek öğrenciler birlikte soyunma odalarına giriyorlar. Mesela bir profesyonel futbol takımında bir bayan masör ya da bayan doktor çalışabiliyor. Şimdi içinde bulunduğunuz toplumun kadın erkek ayrımına yaklaşımını göz önüne alarak konuşacağız bu konuyla ilgili. Eşcinseller aynı yurtta kalmalı mı kalmamalı mı? Şimdi insanları önce kadın erkek olmaktan öteye, heteroseksüel homoseksüel olmaktan öteye insan olarak kabul etmek lazım. Ve zaten böyle bir cinsiyet ayrımına gitmemek gerekiyor. Yani mantıklı olan odur. Kadınlar ve erkekler ayrı yurtlarda kalıyor. E eşcinseller, homoseksüeller e bir süre sonra de şunlar bunlar, x'ler, y'ler, z'ler, d'ler yani ayrımcılık böyle başlar. O yüzden benim fikrim isteyenin istediği yerde kalabileceği bir sistem olması. Çünkü uygarlık bunu gerektirir. Yani uygarca yaşıyoruz. Yani insanlar hep bir arada yaşarlar. Kadınlar, erkekler ayrılır. heteroseksüeller homoseksüeller ayrılır. Bunu isteyen eşcinsel insanlar da ayrımcılık yaparlar. Biz eşcinseliz. Biz farklı bir yerde kalmak istiyoruz heteroseksüeller nasıl farklı bir yerde kalmak istediklerini söylüyorlarsa hep bir ayrımcılıktır. O yüzden bence herkesin bir arada uygarca yaşayacağı ortamlar olmalı. Hayatın renklerinde söz son kez uzman psikolog Ozan Ser Uğurlu'da. Peki bir öğretim üyesi eşcinselliğini açıklaması durumunda neler yaşayabilir? <gülüyor> Ciddi sıkıntılar yaşar. Ee, yani şimdi üniversitelerimiz çok ilginç yerler. Mesela öğrenciler gidiyorlar, e, başvuruda bulunuyorlar. Diyorlar ki... Bir kadın topluluğu kurmak istiyoruz. Üniversitenin birisi olsun bu. X üniversitesinin kadın topluluğunu kurmak istiyoruz diyorlar. Bunun üzerine Kültür İşleri Müdürlüğü düşünüyor, taşınıyor ve bu dilekçeye bir cevap yazıyor. Diyor ki bu üniversitede kadınlar yoktur, bütün öğrencilerimiz kızdır. Şimdi üniversitelerin bakış açısı cinsiyete böyleyken oradaki bir hocanın cinsel tercihini ayan beyan söylemesi büyük bir handikap yaratacaktır. Çünkü... Ön yargılar çok güçlü ve kuvvetli, ama e, samimi olduğu insanlarla cinsel tercihlerini paylaşan akademisyenler olduğunu biliyorum. E, bu tamamen e, networkle alakalı, sosyal networkle, yani kurulan ilişkilerle alakalı. Ama üniversitelerin hiçbir şekilde buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani. Hayatın renkleri. Hayatın renklerinde sırada sesli köşe var. Bu hafta Sesli Köşe'nin konuğu Endüstri Mühendisliği'nden 1996 yılında mezun olmuş bir ot tülü Yeşim Başaran. Gazete Otülü'deki ot yazısıyla tanıdığımız Yeşim Başaran, üniversitede yaşadıklarını özetlediği yazısını Hayatın Renkleri için kendi sesinden dillendiriyor. Sesli Köşe. Okulda hiç içtimsel olmadığını zannediyordum. Eşinsellerin bizlerden çok uzak yerlerde, çok farklı hayatlar yaşayan insanlar olduklarını sanıyordum. Aralarında kadınlar da olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Herhangi bir zaman onlardan herhangi biriyle tanışabileceğimi hayal bile edemezdim. Eskaza bir eşinselle tanışsam nasıl davranacağımı şaşırırdım herhalde. Bu ön yargılarım OTTÜ'de öğrenciyken bizzat kendim tarafından sarsıldı. Çünkü bir kadına aşık oldum. Yaşadığım bu duygu hakkında çok yoğun bir sevgi diye düşünmüştüm. Her zaman onu görmek, tüm vaktimi onunla beraber geçirmek istiyordum. Bir süre sonra hissettiğim duygunun aşk olabileceğini fark ettim. Aklıma lezbyenlik geldi. Çocukken lezo lezo diye daha geçilen bir şey olduğunu hatırlıyordum. Lezbyenlik hakkında başka da bir fikrim yoktu. Kendimi lezo ile eşler görünce aşk duygun korkuya dönüştü. Ne aşkıymış dedim. Benim lezbyenlerle ne alakam olabilir? Ben sıradan bir insanım dedim ve hissettiklerimi unutmaya çalıştım. Bir süre boyunca kendi duygularımı inkar ederek yaşadım ama ne zaman ki duygularım galip geldi, ben de hissettiklerimi anlamak için araştırma yapmaya karar verdim. Elbette adımımı attım. İlk yer okul kütüphanesi oldu. Otu kütüphanesinde homoseksüel kelimesiyle arama yaptığınızda o yıllarda bir elin parmakları kadar kitap vardı. Bu çabalarıma devam ederken, KGL dergisiyle tanıştım. Kısa süre içerisinde dergi çalışmalarına da katıldım. Birkaç ay güçlü söylede yeni tanıştığım dergi ve yeni tanıştığım insanlar sayesinde eşcinselliğe ve kendine dair ön yargılarımla ilgili olarak epey yol katettim. Okulda kimliğimle birlikte var olmak için kafgede yaptığımız çalışmaları okula da taşımak gerektiğini düşünüyordum. İlk iş olarak kütüphanedeki eşcinsellikle ilgili kitapların içine kafgeli tanıtan ilanlar koydum. Bu kitaplar içeriklerine değine pek işe yaramıyordu. O kitapları raftan eline alıp içine bakan insanlar en azından Kals G.L. dergisine ulaşmalılar diye düşünüyordum. Eşite afiş yapıştırmak, kantin masalarında Kals G.L.'yi tanıtan ilanlar dağıtmak biçiminde devam etti bu gönüllülük çabası. Derken türlü okuduğum son yılın bahar şenliği geldi ve hafta boyunca kitap standlarında Kals G.L. dergisi sattım. Bu eşcinsel gönüllülüğüne dair okulda atılmış bir adımdı ve karşılık bulması hiç de uzun sürmedi. O hafta boyunca Kaskele dergisini sattığımız standa gelen ve dergi satın alan birçok insanla iletişimimiz devam etti. Okulda toplantılar yapmaya başladık. İşinsanların hiç var olmadığını sandığım Ortru'da birdenbire epey kalabalık bir grup olarak buluşmaya başlamıştık. Kısa bir süre içinde bu grup sadece toplanmayalım, dışa dönük işler de yapalım dedi ve kendimize bir isim bulduk. Legato, lezbiyen ve Gay topluluğu. Siyaset bilimi topluluğuna üye olduk ve bu topluluk bünyesinde okulda eşcinsel politikayı görünür ve tartışılır kılmak için söyleşiler düzenlemeye karar verdik. İlk söyleşimiz için kültür işlerinden izin almaya giden arkadaşlarımızla görüşen ilgili müdür yardımcısı eşcinsellikle ilgili söyleşiyene gerek var. Ben 18 yıldır oturuyayım, hiç eşcinsel görmedim demiş ve etkinliğe izin vermek istememiş. Siyaset bilimi topluluğunun danışmanı olan öğretim görevlisi bu kişiyle görüşerek, Çocuklar konuyla ilgili kitapları okumuşlar, okulda bunları paylaşmak, söyleşi yaparak konuyu tartışmak istiyorlar demiş de eşcinsellik hakkında kitap okumuş heteroseksüeller olarak etkinliğe izin koparmışız. O tarihten çok kısa bir süre öncesine kadar ben de bizim okulda eşcinsel yok zannediyordum. Ortaya çıkan şey üstü kapatılmış bir gerçekti aslında. Söylemediğimiz sürece heteroseksüel varsayılıyorduk. Söylemediğimiz sürece kendimizi dünyadaki tek eşcinsel zannediyorduk. Çünkü hiç kimse eşcinsellikten bahsetmiyordu. Herkes eşcinsellerin var olmadığına, en azından bizim civarımızda var olmadığına o kadar inanıyordu ki... ...arkadaş çevreme açıldığında emin misin tepkileriyle karşılaşmıştım. Benim zar zor kendime kabul ettirip başkalarına söylemeye çalıştığım bir gerçeği onlar da kolayca kabul edemiyordu. Ne kadar çok insan kendisiyle barışır ve çevresine açılırsa... Görünürlüğümüz ne kadar çok artarsa, kendine inanan ve güvenen insanların sayısının hızla artacağını, o türdeki dünyamda günlük yaşam içerisinde deneyimleme şansını yaşadım. O yıllarda o türlü olan şey, son 15 yıldır Türkiye genelinde yaşanıyor. İnsanlar bunu eşcinsellik moda olduğu biçiminde algılıyorlar ama hayır, eşcinsellerin sayısı artmıyor. Eşcinselliğini gizlemeyen insanların sayısı artıyor. Hayatın Renkleri Hayatın renklerinde ODTÜ'de eğitimine devam eden Kaoskele'ye gönüllüsü Onur Poraz'la üniversite hayatında eşcinsel bir birey olarak yaşadıklarını, kişisel deneyimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Peki şu ana kadar alınan mesafe senin için olumlu sayılabilir mi? Nasıl gözlemliyorsun? Açıkçası ilk zamanlar çok zor geçirdim ama şu anki özellikle son yılda yaptığım aktiviteler dolayısıyla kendimi çok iyi hissetmeye başladım. En azından... ...homofobik olmayan insanlar olduğunu gördüm üniversitede ve onlarla birlikte çalışmalara başladık. Bu beni çok motive etti. Yani heteroseksüel insanlardan destek görmek gerçekten apayrı bir e, motivasyon kaynağı bence. Peki derslerine ayırdığın zamanı etkiliyor mu tüm bu uğraşlar, tüm bu çabalamalar? Aa, kesinlikle etkiliyor tabii ki ama e, inanın şey daha çok etkiliyor yani yalnız kalmak ve içine kapanmak e, o yalnızlığı hissetmek kesinlikle daha çok beni derslerden alıkoydu ve başarısızlığa gün be gün daha çok yaklaştırdım. inandığım bir şey için en azından uğraşıyor olmak derslerine daha olumlu bir etkide bulunuyor kesinlikle senin. yani derslerimi şu an e, iyi götüremesem de kendimi mutlu hiss hissediyorum o zaman biz de seni ağırladığımız için kendimizi çok mutlu hissediyoruz çok teşekkür ediyoruz Onur ben tekrar sana. Ben teşekkür ederim. Bizimle her şeyi bu derne açıklıkla paylaştığın için. Rica Çok ederim. teşekkürler. Hayatın Renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 9. bölümünün sonuna geldik. Bu hafta üniversitede eşcinseller konusunu konuklarımız Kaos Geleğe Gönüllülerinden Ottü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi Onur Poyraz, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Dr. Aksu Bora ve uzman psikolog Ozan Ser Uğurlu ile tartıştık. Sesli Köşe'nin konu ise Gazete Ottülü'den Yeşim Başaran'dı. Her programımıza başlarken olduğu gibi üniversitede eşcinseller konusuna başlarken de kafamızda bir ön fikir vardı. Belki de birçok dinleyicimiz gibi üniversitelerde yani bilginin, fikrin, bilimin merkezinde her konuya daha açık, daha özgür, daha ön yargısız beyinlerle yaklaşıldığını bulmayı ummuştuk. Ancak karşılaştığımız sonuç oldukça hayal kırıcı oldu. Öğrenciler arasında ayrımcılık, korku ya da aşağılama bulmaktan daha da şaşırtıcı olan benzer davranışlara idari kadrolarda ya da akademisyenler arasında da rastlanıyor oluşuydu. Öğrenci eğitenin, onu objektif bakış açısı ve ön yargısız düşünmeyi öğretenin akademisyenler ve daha da önemlisi üniversite hayatı olduğu düşünüldüğü zaman... Gerek psikiyatri gerekse sosyal bilimler açısından bilimsel bir çalışma alanı olarak kabul edilen eşcinselliğe dair rastlanan bu baskı ve ayrımcılık aslında başka alanlarda da var olan bir problemin sonucu. Sadece özgür, açık ve objektif beyinler karşılaştıkları sorunlara bu bakış açısıyla yaklaşabileceklerdir. Bu sebeple eşcinselliğe dair bu ayrımcı bakış aslında üniversitelerde yaşanan genel ve daha kapsamlı bir problemi işaret etmekte. Üniversitelerin içinde bulunduğu sığlık, pasiflik ya da entelektüel bir kimsizlikten şikayet eden herkes aslında bu sorunu kendi ayrımcılığımızla yarattığımızı da fark etmelidir. Üniversiteler her konunun özgürce tartışılabildiği ve her bireye birey olarak yaklaşıldığı ortamlar olmadığı sürece, üniversite öğrencilerinin uğradığı kültürel ve eğitimsel deformasyon köşe yazılarından kahve sohbetlerine kadar her yerde eleştirilmeye devam edecektir. Hayatın Renkleri Hayatın Renklerinde gelecek haftaki konumuz mizah ve eşcinseller. Adından da anlaşılabildiği gibi oldukça eğlenceli bir konuyu konuşacağımız 10. programımızın konukları Profesör Doktor Melek Göregenli, gazeteci Kürşat Kahramanoğlu, terzi yamağı Barbaros Şansal ve yazar Mehmet Murat Somer. Konuklarımızla önümüzdeki hafta yaygın mizah anlayışını ve bu mizah anlayışı içerisinde eşcinselliğin yansıtılışını konuşacağız.